Kaleydeskop Podcasti dinliyorsunuz. Kaleydeskop podcast, fantastik kurgu ve bilim kurgu ile rol yapma oyunları üzerine ilan bir yayın. Evet, aynen öyle. Kaleydeskop podcast, sezon 1, bölüm 2, altıgül kaynakla söyleşi, kısım 2. Merhabalar, Kaleydeskop podcast'te tekrar hoş geldiniz. Umarım ilk bölümü beğenmişsinizdir ve daha ince ince bölümlerde tekrar ve tekrar birlikte oluruz. Bu bölümde bir önceki hafta Altuğ Kaynak'a konuşmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftaki konuşmamız Altuğ'un yazarlığını, Kayıp Dünya'nın geri dönüşünü ve Türk fantazyasındaki yerini, Türk Fantazi Birliği'ni, Kayıp Dünya'nın basılı bir dergi olup olamayacağını kapsıyor. Umarım zevkle dinlersiniz. Abi bu şeyden e, askerde yazdığın hikayelerden yola çıkıp şu şey senin yaptığın hani arada sırada yazıyorsun. Kayıp dünyada gerçi hiç yazını görmedim ben de hatırlamıyorum veya hiç eskiden sayılar, yazıyordursan da e, şey hani bu yazarlık hadisesinde biraz konuşalım. Çünkü sen şeyde bilim kurgu online'da falan bayağı hikayesi olan hatta birkaç hikayesi sonradan e-buka falan dönüştürülmüş işte bu şeyle de askerlik döneminde de fantastik hikayeler falan yazdığın yazan bir adamsın. Yani neden şey özellikle yazmıyorsun diye... Özellikle yazmıyorum Ben Bende yazarlık kralıksı yok. Yani kimisi yazabilir, kimisi yazamaz. Ben heveslenip, hadi bakalım ben bunu unutmayayım diyerek yazarak, daha sonra aralardaki inni hatalarını düzelttim. Yazılarım var. Ben hikaye yazarı değilim. Hikaye yazarı zaten kolay bir şey değil. Yazanlara ben İzzetle bakıyorum. Bu ya, güzel yazıyorlar. Benim aklıma niye gelmedi diyor. Benim yaptığım bu yazıları yazan insanlara bir imkan sağlamak, bir imkan demiyorum. İmkanları zaten var. Bir yayınlayabilecekleri bir yer sağlamak. Hmm. Ve benim sayfamda yayınladıkları için de çok mutluyum. Ee, ve biraz da eleştirerek baktığım için e, her yazı yayınlamıyorum. Beğendiğim yazıları ve beğenileceğini düşündüğüm, e, dil bilgisi kurallarını bilen, hikaye oluşturmayı bilen ya da bunun Gelecekte olabileceğini düşündüğüm kişilerin yazılarını yayınlıyorum. Ama bunu tamamen bir okur gözüyle bakarak seçiyorum. Yani öyle bir gaddar editörlük bir imajı verdiysem özür dilerim artık ama e, beğenilmeyecek yazıları yayınlamamaya çalışıyorum. Çünkü beni de yoruyor. Çünkü yayınlanmaya layık bir yazı. Layık dedim. Allah'ım. <gülüyor> layık dedi. Bir kere alıp ben bir redaksiyondan geçiriyorum. İmni hatalarını düzeltiyorum. Kimisinde hiç yok. Sadık Yemin'in hikayelerinde kendisine çok teşekkür ediyorum. Hiç yazım hatası yok, hiç imla hatası yok. Özlem Alpin, hiç hatasız görülür. Ama tek hatalar olduğunda da kenarını bir günle duyduydu artık. İşte şu büyük hata olmazı diye deyip diğer birçok yazarımızdan uzanıyor. Ama e, şu dönem için söylemem, kayıt dünyanın önceki hali için. Yani e, iki, 2001 ile 2005 arasındaki döneminde kayıt dünyaya bir ay içinde gelen izlenir, ancak yarısı yayınlanırdı. Çünkü yayınlanmaya değer olmadığını düşündüğüm yazılarda geliyor. Bunların kimisini geri gönderildik. Yani Mektop değil geri göndermek ama. Hı hı. Bir cevap yazardım. Şunlara şunlara dikkat edilerek düzeltilme yapılırsa yayınlayalım. Bu geri da dönen insanlar oluyor dostlar. muydu? Efendim? Geri dönen oluyor muydu bu şeyden? Tabii ki. Tabii. Hı. Böyle dönüşlerin %9'ını düzeltilerek ve teşekkürle geri geliyordu. %10'u sen anlamıyorsun bu işten diyerek. <gülüyor> Başka şekilde geri geliyordu. Yani al da benim talemime bir kenara koy. Hmm. Bu geri dönüş gerçekten iyi oldu ya. Yani Kayıp Dünyanın e, Sadık Yemli e, ile filan geri dönmesi yani özlem Alpin eskiden de yazıyordu ama yazar kadrosuna Sadık Yemli'nin katılmış olması hani çok büyük bir prestij oldu esasen Kayıp Dünya içinde. Aslında Özlem Alp'nin de şu an yazıyor olması büyük ihtiyorsidir. Çünkü vakit ayırıp yazıyor. Özlem Alp'nin şu an bir online gazetede de yazmaya devam ediyor. Aynı zamanda doktorluğa devam ediyor. Kızı Şafak büyüyor. Hakan abiyle Şafak, Özlem ablayla buradan selam edeyim. Onların vakit ayırıp kayıt dünyada olmaları benim için de büyüteceğim. Sadece benim için kayıp dünya okurları için büyük şans esasen yani. yani Özlem Alpin'i özellikle hani şey o eskiden de yazıyordu. O zaten hani e, kayıp dünyanın daimi şekilde destekçisi ve hani o şey ciddi e, prestijinin sebeplerinden biriydi büyük ihtimalle. Hatta yani sadece Peki, Özlem Alpin. Öncelikle takipçisidir. Tabii e, şey hatta Hakan Alpin filan da yazmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yaz evet ]mış. Zaman Kurende Bilim Kurgumuz Köşesi'ne yazıyordu. Tabii tabii evet yazıyordu tabii. Hatta ben kayıp dünya aracılığıyla tanışmıştım onlarla da bir İstanbul buluş buluşmasında filan evet, evet yani o şey Alpin çifti zaten Türkiye'deki bilim kurgu ve çizgi romanın açısından da Hatta fantastaziğ açısından da çok önemli bir insanlar ya bu vataşıva karreidoskopu Fantazya Birliği tabi bilmeyenler için açılımını da söyleyelim de. Gerçi gerek e, kayıp dünyayı gerek kaleidoskopu e, takip edenler zaten sağda solda TFB logoları olsun e, tanıtım zincirleri olsun bunlar aracılığıyla biliyorlardır ama yine de evet. e, ufakça bir ona da değinelim. O da bir kısaca tanıtılmış olsun. Türk e, e, Fantazya Birliği çok yeni bir şey değil zaten bilenler için. Evet. Daha önceden denenmişti başka bir isimle vermişti. Yani fazla galiba. Lost Byte'dı. Tf evet TFT'ydi. TFT miydi? TFT'ydi. Bir topluluğu, toplu. Alan sözümleri var. Turran, Berra Turran beraber başlatmışlardı. Hepimiz katılmıştık. yani bizim icadımız ve fikir değil bu. Lost Byte de program geliştirmenin icadıdır ama o dönem yürümemişti çeşitli sebeplerden. Kimse ilgilenemedi belki. De. Yoğunluk, işte sınav Evet. Evet. mümkün. Yani şey yapabiliyor. Zaman ayıramayabiliyor insanlar doğal olarak projeleri. ama her projeye maalesef zaman ayırmak lazım. Biz de düşündük, yapar mıyız, vakit ayırabilir miyiz? İlgi çeker mi tekrar? E açtık siteyi, davet ettik ve şu an yani şimdi 29 üyemiz var. Evet yani ya bayağı ilgi çekti esasen tekrar. Evet, Türk Fantazi topluluğu zaten e, diğer siteler gibi kişileri değil siteleri bir arada bulunduran bir topluluk. Ama sadece fantastik siteler değil mesela Level, Level Dergisi de var. Evet. Üyelerimiz arasında. kendisi bizim basın sponsoru. Bu konuda yani fantazya ve bilim kurgu konusunda Türkiye'de bir şeyler yapmak isteyen ya da bir şeyler yapılmasını isteyen kişilerin bir araya gelip ne yapabiliriz diye akıl yorduğu fikirler üretmeye çalıştığı işte Biblem'in tanıtımını ve kaliteli fantazyanın ve bu edebiyatı düzgün yapmaya çalışan insanların tanıtıldığı bir grup. Tabi zaten evet. hani çok temel şeyleri de var, ilkeleri de var, evet. izlenmesi gereken yani üniversitelerin izlenmesi gerektiği ve şey hani esasen benim o çok yakındığım entelektüel düzeyinin tekrar hani düşük entelektüel düzeyinin yükselmesini sağlayabilecek bir birlik olduğunu umuyorum çünkü şey hani amaçlar gerçekten şey oha çok güzel olur ya filan modunda şeyler ee, yani... olması gereken şeyler tabi yani olması gereken ama ne yazık ki şu anda e, olmayan şeyler gibi olmayan demeyelim de ya... çok üstüne varılmayan bazı yerlerde Evet, bizim evet. Bizim evet, varır... evet ya, yani kullanılması bizim, bizim için en önemli konulardan biri bugün Mesela Ankara için söyledim. Orta Dünya Cafe'ye gittiğinizde bir FRP, Fantastik Edebiyat ya da ne bileyim rol yapma oyunları ile ilgili bir muhabbet geçtiğinde ben kulaklarımı tıklayıp oradan kaçmak istiyorum. <gülüyor> Türkçe değil, İngilizce değil, İngilizcesinin ne olduğunu bilmeden Türkçesini uydurmaya çalışanlar hadi o gün iyi niyetli. Şimdi e, e. e. Türkçe geliyor, bir yerde İngilizce devam ediyor, Türkçe gidip okey diye bitiyor. Evet. Ama sen bunu böyle konuşuyorsun, bozuk konuşuyorsun da bozuk da yazıyorsun. Evet. Bu en azından konuşmayı düzeltemeyen taktirle, yazılı olarak internete devam eden ortamlarda, bu işi düzgün, Türkçesine uygun, edepli bir şekilde devam etmek isteyen kişilerin kabul ettiği bir amaçlarımız listesidir. Sekiz mad, <coughs> pardon sekiz maddelik. <coughs> Bunların hepsini kabul eden kişiler, toplumumuzda ne oluyor? Birliği mi zayıf oluyor ve? Hı hı. Bu, bu uğurda çalışmalarında devam ediyorlar ve birbirlerine haber olarak. O da güzel bir organizasyon esasen. Ee, yani amaçlarını özellikle e, daha şey agresif olarak gerçekleştirmek için uğraşırsa cidden iyi bir şey ortaya çıkacak diye umuyorum ben. Çıkmaya başladı çünkü. Evet. Ee, tekrar hayatı için bir proje güzel şeyler ortaya çıkarmaya başladı. Güzel de planlar var. Belki bir yayın gelebilir. Ya da İstanbul'da şimdilik düşünce aşamasında konuşmaları devam ediyor. Bir Bilgi Üniversitesi'nde bir konferans düzenlenecek. Tam tarihi belli değil, ama üzerinde çalışıyorum. Bir değil, bir seri konferans ve konuşma, sohbet düzenlenecek. Hmm, çok güzel, çok güzel. E, umarım Ediyorsun. olur olur o da. Yani şey, o da başarılı bir hadise olabilir. Başarılı olucu ama tam tarihi belli değil. Zannediyorum Mayıs sonu olabilir ya da günsel sonu Mayıs başı olabilir. Bakalım nasıl olsa belli olunca duyurusu yapılır zaten bunun da. Kayıp Dünya'nın şu anda Türk fanteziyesi içindeki yerini nasıl görüyorsun ve amacı ne? Kayıp Dünya'nın amacı değişmedi. E, referans sitesi olmaya devam edecek. E, benim isteğim daha çok makale olması ama hikayeler de güzel, ee, hikaye yazmaya niyetliler için de ferah olmaya devam ediyor hikayeler, çünkü kaliteli Hı -hı. hikayeler var. Türk fantazisindeki yeri, Türk fantaziasının tek edebiyata yaklaşmıyor son zamanlarda, maalesef dediğimiz gibi PRP oyunlarına saymaya evet, evet. devam ediyor ama e, ki PRP oyunlarıyla ilgili pek bir anlaşıklarında çok makale var. Ben biraz arşivi toparlayabilirsem herhalde biraz daha yeri güzelleşecek kayıtlı yani. Tabii evet yani o eski arşivi görebilmek sitenin içinden güzel olacak. Gerçi Hakan Arslan sağ olsun şey yapmıştı toparladığı Paylaştı. arşiviyi paylaştığı isteyenleri indirip biraz uğraşıp şey yapabiliyorlar. Eski yazıları aradıklarını filan bulabiliyorlar ama o da biraz şey dediğim gibi uğraşma gerektiriyor. Şimdi uğraşma gerekmeden çalışacak halini taslağa çıktı. E, veri tabanı kısmında bir problemimiz oldu. E, onu kardeşimle beraber İstanbul, Ankara'da hı hı. E, halledeceğiz ve yakında, e, kısmetse yazdan önce e, kayıp dünya okullarına vereceğiz. Süper o zaman. Çünkü a, kayıp dünyanın arşivi gerçekten çok değerli e, ve derhal böyle hani kolaylıkla ulaşılabilmesi gereken ve webde de arandığında bulunan, bulunabilir olması gerekirken bir arşiv. E, evet. e, yani... Evet, yani şey dediğin gibi referans olması. Çünkü zamanında çok ciddi e, şey, mitolojik makaleler falan olan çok... Tabii, çok uğraş verildi. Yani kayıp dünyanın en güzel özelliği makale olması. Tabi. güzel ama makale e, neyin ne olduğu, nereden geldiği, ben kayıp dünyada bir okur gibi... Çok şükür yayınlanmadan önce her şeyi elim çeleme dahi vay canına diye okuduğumu biliyorum. <gülüyor> Neler de varmış diyor. Sağolsun yazarlarımız. Harika araştırmalar yapıp gönderiyorlardı. Ee, eğer imkanımız olursa kayıt dünyada röportajlara da e, geri döneceğiz. Zaten arşivdeki Margaret Weiss gibi röportajları da herhalde insanlar merak ediyor. E tabi. Yeni röportajlar da olacak. E, yeni röportajlar da gerçekten güzel olur sanıyorum ya. Artık biraz da yerli yazarlarımız arttığı için röportajları ikiye zaten Yerli ve yabancı üreticiler. Sadece çizerler, yazarlar değil. Hı -hı. E, fikir üretenler, bu dünya üzerinde çalışanlar. Evet, hele bir başlasın. Ben bir bakalım, bakalım. bakalım bakalım. Zamanında şey gibi bir hadise bakalım. olmuştu forumlarda. Hı. Sen askere gitmeden önceydi herhalde. Bu da 2004 yılında filan mı oluyor öyle bir zamanda ee, şey Kayıp Dünya e, basılı bir dergi olur mu? Basılıp dağıtılır mı? Böyle şey hani bu bu tartışma şey sürekli e, tekrar tekrar çıkıyor ortaya ama hı hı. hani e, senin şey ne vizyonuna göre bu e, şey Kayıp Dünya sadece hani bir çevrim içi dergimi yoksa hani basılı dergi de olabilecek bir şey mi? Tabii ki basılı bir dergi olabilecek bir şey. Çünkü neticede bir eser. Her çıkartılsaydı bir eser. Tabii tabii. Yazı yani. geldikçe çıkartmıyoruz. Bildiğiniz gibi ya aylık bir yayın. Tek özelliği online yayın olması. Kağıda basılmaması. Çünkü bu iş için benim bir gelirim yok. Basamıyorum. İkinci de bana para verin ben bunu aylık basayım diyecek halim yok. Ayrıca en büyük yani basamama sebeplerimizden Buna girişen amacelerimizden biri maalesef, maalesef yazarlarımızın düzgün vakit ayıramamaları her zaman. Zamanında yazı gelmemesi ve çok vakit ayırıvermemesi bunun gönüllü bir iş olmasına ediyor. Tabii. Ben maaş veremem ya da baskı yapamam ya, ama niye yollamadın diyecek adam yok kimse. Eğer yazı yollamak, paylaşmak isteyen bir şeylerse yol yolluyorlar, yayınlıyor. Ama bir gün kayıp münayiş inşallah basılı bir hale de gelir. Yani öyle bir arzum da var. Var tabii ki. ah, ah. Ben de nasıl? <gülüyor> <gülüyor> bu basabilsek. Hmm, şahane. Eğitim ee, yani. bir şey yapabilirdik. Ee, fotokopiler halinde çoğaltıp dağıtabilirdik ama e, yapmamanın daha doğru olacağını düşündüm. Çünkü kaybolur gider de iş. Biz kendi başladığımız ve bildiğimiz şekilde gidelim. Eğer ki değiştirmek istersek bu işi en iyi şekilde yapabilirim tabii yani e, güzel bir şekilde devam ediyor zaten ama umarım dediğim gibi bir gün hani şeyde olur basılı bir halde de e, her ay satın aldığımız e, şeyimize arşivimize kitaplığımıza koyduğumuz bir halde gelir İnşallah. E, teşekkür ederim yani <gülüyor> Çünkü şey, bunun için hani... hesap var evet <gülüyor> Türkiye'nin en büyük eksiklerinden biri herhalde o ya. Yani hala fantazya ile alakalı doğru düzgün basılı e, şey eser olmaması. Yani e, aylık yayın manasında yoksa kitaplar tabi de. Yani zamanda F. Magic vardı ama o, o sadece oyun üzerineydi. Hani böyle bu genel bu. olarak şey e, fantastik edebiyat bilim kurgu edebiyatı üzerine aylık olarak çıkarılacak e, Kayıp Dünya yanında bir dergi olsa basılı halde sanıyorum e, çok güzel olurdu. Aslında üretim aşaması da bunun doz, e, idare aşaması da doz. Türk, tamam. Türkiye'de bu bir kere ve tek bir sayı, Metis çevirinin yanlış bilmiyorsam 11. veya 12. Pardon, Metis Edebiyatı e, ilk sayılarından birinde yapılmış, bilim kurgu ve fantazi üzerine. Ve Türkiye'deki e, üretimleri üzerine. E bir daha yok. E, o da bulunamıyor zaten. zaman. Hmm. zamanında... Yani bir ara şey de Doğan Burada Rizzoli'nin de e, fantastik diye bir bir sayı yayınlanmış bir dergisi var. Ben görmedim. E, zaten şey hani e, çok komik bir şeydi. E, şey net olarak yüzüklerin efendisinin o dönem çıkan filmini filan e, şey yapmak için e, tanıtmak amacıyla yapılmış neredeyse bir dergi e, gibi filan bir şeydi. E, ama e bir şey, şey edebi bir değeri yok. Orada. Yok yok yok. Evet ne ne yazık ki yok. Evet. Kaledeskop Podcast'in ikinci bölümünü dinlediniz. Altı ulu olan söyleşimizi üçüncü bölümle sonlandıracağız. Yeni bölüm Kaledeskop Podcast cuması saat 13'te Kaledeskop'ta yayınlanacak. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Kaledeskop Podcast'ı dinlediniz. Bu podcast'in içeriği Creative Commons Attribution Non-Commercial Sharealive 3.0 Unported İleri yani bu içeriği kesebilir, biçebilir, buradan yola çıkarak yeni bir şeyler üretebilirsiniz. Ama bu yayının içeriğini bu yayına ithaf etmek, benzer bir paylaşım lisansıyla paylaşmak zorundasınız ve ortaya çıkardığınız ürünü gelir elde edecek bir şekilde kullanamazsınız. Bu bölümle ilgili notlara podcast.kldskp.com adresinden ulaşabilirsiniz. Intro ve Outro Müziği 2012 adlı grubun Libert adlı eseridir. Bu şarkı PotSafe Music Network'ten alınmıştır. PotSafe Music Network'e music.potshow.com adresinden ulaşabilirsiniz.